Kur'an-ı Kerim, ister kendinizin aleyhinde olsun, ister anne babalarınızın aleyhinde olsun adaletten ayrılmayınız buyurur. Buna rağmen, ''El adlü adaletün esasül mülk'' ''Adalet, mülkün temelidir, direğidir, esasıdır'' şeklinde hemen hemen bütün İslam toplumlarında bir söz vardır. Ve bunun devamında insanların adil olmaları, Karşılıklı adaleti, devlet kul arasındaki adaleti, kulun resmiyetle olan adaleti sağlanır. Namık Kemal'in bir beyti vardı. Der ki bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde geçer bir gün zemine arşa çıksa payi devlet. Yani eğer bir devletin ayakta durması, yaşaması için adalet ilk şart olarak görülmüyorsa o devlet bir gün elbette elden çıkar gider ve batması haktır. Bunun için adalet duygusunu yitirmemek lazımdır. Tarih adalet hikayeleriyle doludur. Gel gelelim yine de adaletler etrafa sancılar saçmaktadır. Tarihin bu adalet hikayelerinden birine göre Fatih bir Rum mimar ile arasında bir mahkeme olunur ve mahkemede ayakta durur ve hatta mahkum edilir. Fatih'i mahkum eden ise kadıdır. Üsküdar'da bir mahkeme Kurulur ve onu mahkum edebilir. Demek ki mevki ve makam adalet için esas değildir. Mevki ve makamın dışında bir duygudur adalet duygusu. Peki Fatih'in bu adaletli tutumundan sonra torunları nasıl davranmıştır? Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktığında çok zorlu bir sefer olacağını biliyordu. İstanbul'dan çıkan ordu 60 bin kişiyle yürüyordu düşünün. O zamanın şartlarında. Nerelerde duraklar verilecek, nerelerde konaklanacak, nerelerde ikmal yapılacak. Uyumak, yemek, buğdaydır vesairedir. Bütün bunların hepsi yollu yolunca giderken Şam'a varıldığında birdenbire para bitti. Yavuz Sultan Selim Şam zenginlerinden borç aldı. 50.000 bin akçe. 50.000 bin akçe ile Mısır'a kadar gidildi ve orada zafer kazanıldı. Geri dönüşte Yavuz Sultan Selim, Boşlu olduğu kişiyi arattırdı borcunu eda etmek için. Fakat adam ölmüştü. İki tane oğlu vardı. Dizdar Mehmet Paşa, evet, Dizdar Mehmet Paşa e, defterdar vazifesi yaparak bir arıza yazdı. O iki çocuğa aslında mallarının, mülklerinin çok zengin oldukları 50.000 bin altına ihtiyaçları bile olmadığını söyleyecek şekilde. Harp durumlarında da bu tür alınan paraların verilmeyebileceğine dair bir şer'i delil ortaya sürercesine bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim çok öfkelendi. Adam ölmüş olabilir ama mirasçıları hayattadır. Borç bizim borcumuzdur. Ve getirilen arı arkasına şu tarihi cümleyi yazdı. Dedi ki, ölene rahmet, malına bereket, evlatlarına sıhhatü afiyet, gammaza da lanet. Bu tarihlere geçti. Bu söz herkes tarafından bir düstur edinilecek şekilde Yavuz Sultan Selim'den sonra bütün torunları tarafından uygulamada kaldı. Çünkü Yavuz Sultan Selim, İslam'ı kendi huzuruna geldiğinde Yavuz Sultan Selim'in atının dizginini tutmuş ve şöyle demişti. Eğer şeriata ve hukuka aykırı bir şey yaparsan ben de seni azleder padişahlıktan alırım. Bunun karşında Yavuslu'dan Selim'in söylediği bir çek cümle vardı. Teşekkür ederim Lala.